Alp Ulagağlı Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın may. Bu hafta gene çok birçok önemli haber vardı aslında. En önemlisi de bir bazı kulüplerin cezalandırılması haberiydi. İtalya'da da, Türkiye'de de aslında. Eee ya aslında tüm olayı özetleyen İtalyan başbakanının tepkisi değil mi sizce? Evet bence yani, de öyle. Yani çok aslında tüm bu futbolun e, ne kadar saçma bir hale geldiğini, sadece Türkiye'de değil yani hani dünyada da e, ne kadar garip bir hale geldiğini özetleyicisi başbakanın e, o birkaç cümlesiydi yani. Hani bu işine bir iki üç yıl ara versek acaba? Yani, yani belki bunun böyle bir sözün söylenmesinin en hayal edilemeyeceği birkaç ülkeden biri. Evet, yani istersen hala. tam Çünkü... şeyi yapalım. Evet, yani ben <gülüyor> eğilimin altında vardı, hazır bu. Yani bu devletin resmi teklifi değil demiş Başbakan Monti, Mario Monti. Zaten öyle olmadığı belli, yani o evet. böyle hani bir şaşkınlıkla bir şeyle söylenen bir sözü olduğu belli yani resmi bir şey olmadı ama hani Başbakan'ın söylemesi her açıdan önemli. Evet, yani 19 kişi tutuklandı bir son <gülüyor> dalga. Şimdi bu devletin resmi teklifi değil ama Futbola ülkemizde 2-3 yıl ara verilmesinin iyi bir fikir olup olmadığını tartışmamız gerekir demiş. En yüksek değerler olan spor, gençlik ve yarışmanın yerine her şeyin faullü, sahtekarlıkla dolu ve demagojiyle kaplanmış olmasını görmek çok üzücü bir nokta demiş. Şike mahkemesinde 61 oyuncu ve 22 kulüp yargılanıyor çünkü orada. Ve <gülüyor> yani milli oyuncular filan da var. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Cesare Prandelli'de şike soruşturmasında gözaltına alınan Domenico Criscito'yu 23 kişiyi kadroya almamış mesela. E bugün, ben bu sabah gördüm haberi, belki yeni değil, yani, Türk kaynaklarından gördüğüm için. Milli Takım'ın kalecisi yıllardır, 10 küsür yıldır bu fon e, sanıyorum 2-3 yıl önce böyle baya büyük miktarda, 2 milyon avroya yakın bayis oynadığı için bir onunla ilgili de bir şüphe var. Yani. Ee, zaten büyük para kazandığı spor bir de büyük miktarda baliz oynadığı illa ediliyor. İtalya'nın efsane kalelisi hakkında. Ee, yani İtalya Başbakanı sonra mesela kulüplerden falan Başbakan'a şey geldi. Bilmiyor bu işi cahil adam. Cahil falan değil. Gayet haklı adam yani. bu Böyle bir tepkiyi o yani, Futbolu seven neden herkesin verebilir? Bir tepki hatta Başbakan romantik kalmış. Sporun işte bütün o değil mi ucuydu duygular falan evet. öyle bir takım sözler etmiş. O şeye benziyor. İlk modern olimpiyatlar 1896 işte. Önemli olan kazanmak değil, katılmak, amatör ruh. yani Bugün sporda artık kalmıyor şeyler bunlar. Biraz romantik kalmış hatta ee, Başbakan Monti. Ee, ben söylemiş zaten hani resmi bir şey olmadığını ee, Kesinsel adam şaşkınlığını biletmiş. Romantik yani iki, bir teknokrat yani. E, yani 2-3 yılı saklamak da bunun çözümü değil ama şu hani futbolun bulaştığı belalar, e, hani Türkiye'de yakınıyoruz biz değil mi? Hani kim çözecek bunu diye. İntihar yani, işte benzer bir durumda. Belki daha kötüsü 22 takım. Hani şeyleri saymak lazım. E, soruştu, hakkında soruşturma olmayan kulüpte de daha kolay. <gülüyor> evet. evet. Ama Türkiye'de böyle bir durum yok Allah'a şükür galiba değil mi? Kurtarıyoruz her şey bitecek. Her şey düzgün, kitabına uygun her zamanki gibi. Aslında bu hafta biraz da beklenen şey oldu beklendirken son bir sezonu kastetmiyorum yani son 10 yılda Türk futbolunun gelişiminin hani gösteri gösteri geleceği bir nokta vardı hani UEFA şey dedi artık siz o noktaya geldiniz ben sizi biraz geri püskürtüyorum 3 kulübü. Aralarında Beşiktaş'ın olduğu 3 kulübü. Bursa Spor ve Gaziantep Spor'da var. Avrupa Kupalarında men etti UEFA. Çeşitli sebepleri var. Beşiktaş'la ilgili sebep. Yani Platin'in UEFA'nın mevcut başkanı Platini'nin göreve geldiğinden beri vurguladığı bir fair play konusu var. Mali fair play. Avrupa Kupalarında oynamak için kulüplerin Avrupa'daki bütün liglerin kulüplerine belli mali kriterler uyması lazım. İşte spor dışından kaynak aktarmamak, belli oranda, sadece belli oranda borç yapmak ise işte gelir gider dengesi. Uzun bir şeyi var, kriterleri var bunun. Ama Beşiktaş'ın asıl uymama sebebi şey değil, kriterlere uymama değil, kriterler için belge verirken sahtekarlık yapmak. UEFA'yı aldasmaya kalkmak. Yani vergi borcu 13 milyon... Avro, vergi borcu var. Göstermiyorsunuz. Saklıyorsunuz. Futbollara ödenmeyen paraları ödendiği gibi gösteriyorsunuz. Ee, yani o kriterlere uymama değil. yani Beşiktaş'ın bütçesi tutmadı değil. Sahtekarlıktan. Ne zaman yapılmış peki bu sahtekarlık? Ee, sanıyorum Atacı, yani 2011 ile alakalı. Vergi borçları muhtemelen daha önce de gidiyordur ama hani en son UEFA verilen herhalde bilançoda gösterilmeyen borç geçen yılın Kasım'ı ile alakalı. Geçen yani şu anda e, federasyon başkanı e, olan şahsın Beşiktaş'ın başkanı olduğu dönemde mi yapılmış? Evet zaten e, 8 yıl yaptı Beşiktaş'ın başkanı. Hani 2-3 yıl önceyle gidilse ...onun dönemini kapsayacak. Yani bunların bir ödülü olarak da... ...kendisi Türkiye Futbol Federasyonu... ...başkanlığına getirildi değil mi? Çok yani vere şu anda Beşiktaş'ın... ...ceza almasıyla ilgili herhangi bir sorumluluğu yok. Bir açıklaması var mı peki bu konuda? Ben takip etmedim... ...gerçi ama belki vardır. Ee, yok aslında şey olarak... ...Beşiktaş... ...Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olduğu için... ...federasyonun müdahil olması lazım. Muhtemelen oldular... ...yine kapalı kapılar ardından... ...pazarlıklar, görüşmeler sürüyor... Biz görmüyoruz yine hani kamusal bir alanda oluyor ama biz yine kamu olarak bir sahibi değiliz bu konulardan. Bizi ilgilendirmiyor ki bunlar evet. Evet, özel alanda yürüyor yani evet, bizim bugün Belki bir alışveriş hani, merkezinde bir küçük bir toplantı yapmışlardır. Nistiklerce. Yazarlık şey falan da hani bütün bu mevzular konuşulmuş. Beşiktaş, Bursasporlu Gaziantep'in durumlarında ise oyuncular ödenmeyen paralar, bon servis bedeli. Ve ödenmeyen maaşlarla ilgili var. Mesela orada daha aslında beklenmedik. Tahmin edelim, üzerinde ağır bir ceza. Hani uyarı verildim bilmiyorum, hatırlamıyorum o kulüplere. Ee, ama Türkiye özellikle yabancı futbolculara ödenmeyen ücretler konusunda çok sabıkalı Türk takımları. Ee, yani bugün için değil, 10 yılın yani herhalde 9-10 yıl önce bu konuyu birlikte şey konuştuğumu hatırlıyorum. Yani FIFA'da onlarca dosyasının bulunduğunu Türk takımlarını söylemişti. Çok farklı olduğunu zannetmiyorum bugün. Ee, yani yabancı oyuncu transfer ediyorsunuz. Bir şekilde anlaşmazlık çıkıyor. Oyuncu parasını almak istiyor geri kalan sözleşmesinin geri kalan bölümü için. Türk kulübü vermeye yanaşmıyor. İşte mahkemelik davalık oluyorlar ya da şifalık oluyorlar. Ee, belli bir noktaya bu göstere göstere geliyor demiştim. Bu yüzden. Yani. Evet. Bir bütçe dengesizliği. ikisi ikincisi e, taahhüt edilen sözleşmelere vaatlere uymama. E, sanki hani m, futbolu böyle bir şey e, nasıl diyeyim e, basit bir defter hesabından ibaret görmek yani bugün gelinen rakamlar artık hep milyonlar, on milyonlar yüz milyonlar lafuz ediliyor. O kadar basit değil. Yani Cepten dönebilecek paralar değil çünkü bunlar. Evet. Böyle bir sıkıntı. E, şeye gelince Hani şu an Bursaspor Gaziantep zaten yönetimlerinin davalık olduğu iki kulüp yani kulüp gelirlerini zimmetine geçirmek vesaireden Gaziantep sporun bütün yönetimi tutuklu Bursaspor'un yönetimi yargılanıyor bu açıdan sıkıntıda olan iki kulüptü yani o davaların etkisi var mı bilmiyorum doğrusu UEFA onları da takip ediyordur. Dahi ki öyle bir etki de olmuş olabilir. Peki Alp Ama... şimdi şeyi evet. de sormak evet. istiyorum. Ee, yani şimdi Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspora Avrupa kupalarından bir yıl men, yani bir yıl katılamama cezası veriyor. Ama bu tabi e, nispeten daha şike gibi bir olaydan dolayı değil. Çok daha ağır şike, çok en ciddi. Hatta kansere benzetenler filan oluyor UEFA içinde bildiğim kadarıyla. O zaman buradan bir çıkarım yaparak şike davasıyla ile ilgili Türkiye'de kulüplere mahkemeden ne çıkarsa çıksın daha ağır bir ceza gelmesini bekleyebilir miyiz? Bunu çıksı konuşuyorduk ama bir kez daha şimdi konuşmanın zamanı herhalde. Ee, daha yani da, ben İki, üç yıl ya da beş yıl kastınız değil mi? Onun evet, söylüyorsun evet. daha gelir söylüyorsunuz. Evet, yani çok da şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Biraz öyle bir tahminim var doğrusu. Ee, yani, bu da biraz hani onun habercisi gibi yani. İşte onu sordum ben bir, Evet yani UEFA'nın artık Türkiye'ye dair bir toleransı yok. Yani siz zaten yapacağınız, istediğiniz altı işlediniz. Bundan sonra gözünüzün yaşına bakmam cezaları yapıştırırım e, demeye getirdiler sanki. E, dün futbol federasyonunda yapılan görüşme herhalde e, şike davasını da kapsıyor. Çünkü bugün tahkim kurulu yani futbol fedasyonunun, disiplin kurulunun aldığı kararlara itirazların sonucu belli olacak. Kimde ceza alına dair. E, herhalde da onu bekliyor. Hmm, tahkim kurulundaki kararı çıkmasını. Sonra herhalde e, ben yeni Avrupa Şampiyonası Başlamadan bir karar alır diye düşünüyordum UEFA. Ama Türkiye'deki kararın tercümesini isteyecek bir hafta kaldı oraya. Yani şaşırmayacağım oradan da bir, bir, bir birkaç kulüp için men cezası çıkarsa. Doğrusu hatta daha şey olabilir Türkiye için kötü olanı. UEFA şuna zorlar kararını düzelt tüm ve milli takımını men ediyorum. Geçici bir süre için askıya alıyorum tüm uluslararası faaliyetlerini kararını düzen yoksa en seviyedeki mil takımlarını ve kulüplerini Avrupa kupalarını almıyorum diyebilir en şey bu olur bence en orada bu olacak evet, yani burada tabi çok ilginç bir şey var hangi yazara en çok Oğuz Atay'a herhalde yakıştırabiliriz ama Aziz Nesin ve başka birçok yazarımızın da yani Türkiye'den yazarın da ortaya koyduğu bir toplumsal tabloyu göz göre göre olup bitenleri konuşabiliyoruz. Yani rasyonel bir muhakeme yaparak akılcı diyelim mantıklı bir muhakeme yaparak bütün bunların gelebileceğini kestirebiliyoruz. Oysa biz bunları konuşurken gerek işte kulüplerin kendileri, yöneticileri, futbolcular televizyonda pek çok programda bütün bunlar sanki yokmuş, olmamış gibi bir tam bir gerçeklikten kopuş halinde G gel, giderek yeniyor. Mesela bu Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor'a ceza geleceği ya da ya, hepsini bilmesek bile ya yani Beşiktaş üzerinden çok konuşulduğunu hatırlıyorum evet, bu Beşiktaş insan ayında ya bundan iki ay önce nerede bir buçuk ay önce şeydi e, birçok hasta haber yaptı zaten ceza geliyor ama hiçbir şey yapılmadı şimdi ile ilgili büyük dava Türkiye'de futbolun yakın tarihte gördüğümüz en büyük davası devam ediyor ama yokmuş gibi davranılıyor hatta başbakan da ee, en beklenmedik şekilde müdahale ederek şeyi de söyledi yani ne olmuş işte biraz da futbolun dışın Avrupa'nın dışında kalabiliriz Cezada girse gelsin ee, o İngiltere'de Thatcher döneminde nasıl olduysa biz de kendimizi daha iyi toplama fırsatı buluruz gibi gerçeklere de hiç tekabül etmeyen bir açıklama yaparak geçiştirmiştir. Gene bunun üzerinde de hiç durulmadı. Şimdi göz göre göre geliyor herhalde ondan sonra konuşulacak herhalde. Yani şuna in, insan böyle bir şeyi olsa e, e, kanaatimiz olsa yani Türkiye 2-3 yıl hiçbir uluslararası etkinliğe katılmayacak milli takım ya da Avrupa Kulları ama bütün futbola çekir düzen verecek. Mali olarak yönetimsel vay rev dersiniz ama e, benim kanaatim şu böyle bir şeyden dışlandığı zaman daha da içeride kötü olacağız çünkü Türkiye'nin futbola dair değil bütün e, toplumsal yapısında da var yani böyle şeyden e, dışarıdan dünyadan Avrupa'dan bir e, uyarı tepki itekleme gelmeyince bir sürü konuda yaya kalıyoruz maalesef yani bu e, hani benim kendi hayatımda şahit oldum insan haklarında da böyle e, başka siyasi konularda da böyle tek yani kendi başımıza kalınca şey yapamıyoruz ağırdan alınıyor iş zaten hani e, şey yapmasak da değiştirmesek de olur idare ederiz deniyor. Ben yani, yani spor içinde aynı şey söz konusu. Yani, öyle bir men etmede bir futbolu kendi başına kalınca sorunlar çözülecek mi? E, ona dair şüphelerim var. E, ama çok büyük sorunların olduğu aşikar ve e, şeyde şu fırsat kaçtı aslında bu şike soruşturmasında. Şike var ya da o, olmayabilir zaten. Işte şike çıkmadı. Teşebbüsü çıktı. Daha doğrusu teşvik Teşebbüsü çıktı. E, Federal tespitlerine göre e, müthiş bir ilişkiler ağı var ve bu yüzden zaten herkes birbirlik oluyor yani futbol kulüplerin yönetimdekiler, e, spor yazarları, e, bir kısım futbolcular, futbolcuların menajerleri, e, antrenörler böyle bir ağ var ve yani bu ağı çözdüğünüz zaman e, belki birçok kişi patır patır dökülecek. birbirlerini kollamak zorunda hissediyorlar ve işte e, aslında demin de söyledik kamusal bir alana işler ama ...bütün tartışmalar, pazarlıklar özel alanda oluyor. Biz hiçbirini göremiyoruz. Hakkımız olduğu... ...halde. Ee, ve hani bir sürü şey örtbas ediliyor. Anca... Hani ...şeyi de görüyorsunuz zaten. ilişkilerin içindeki kişilerin de birbirleri hakkında ne kadar... ...korkunç şeyler düşündükleri konuştukları da... meşhur tapelerde çıkıyor yani. be evet, ne kadar en, galiz bir dille bunu... Evet, yani, bir yani. birbirinin evinde kalmış adamlar... ...öbürünün hakkında artık ailesinden girip yani e, burada şey yapamayacağımız söyleyemeyeceğimiz kelimelerle e, şey, en bar düşüncelerini ifade ediyorlar. Evet, yani e, böyle bir, de samimiyetsiz ve şey, çıkarcı bir alan. Müthiş mü mü mü mü mü bir çürüme, yozlaşma, yolsuzluklar batağı var ve üstelik de bunu yokmuş işte medya biraz önce de sizin öneyle de konuşuyorduk. Başka bir konuyla ilgili olarak yani medyanın ıı, başta büyük bir sorumluluğu var. Çünkü bunları kamuoyunda akılcı ve vicdanlı bir şekilde tartışmanın en önemli kanalı işte gazeteler ve televizyonlar o radyolar olması gerekirken böyle bir şey görünmüyor ve büsbütün bu yolsuzluğun içine çekiliyor. yozluğun içine çekilmiş oluyor. Sadece para ve Şirket kârları filan önemli zaten. Başka bir şey yok burada. Ve aslında şeyin yine İtalya Başbakanı'nın demiş şey yaptığımız sözümde yok ama acaba o sözün devamında mı vardı? Kamu kaynakları futbol aktarılmasın diye sanki bir şeyin hatırlıyorum. O, Benim hani elimdeki küçük ara verelim sözünün devamında mı söylemişti? Böyle bir aklımda kalmış. Kamu kaynakları aktarılmasın. Bir de şu var. E, bu İtalya için de geçerli. E, özellikle Avrupa'nın güney e, ülkeler İspanya, İtalya, Türkiye keza. Yani bu tamamen artık bir eğlence alanı, bir profesyonel alan haline gelmiş durumda. Bir de bu şey hale, kontrolsüz ve kürümüş alana bizim kaynaklarımız seferber ediliyor. Yani hemen Hepimizin ortak damsal kaynakları. Yani Türkiye'de mesela bir stadyum inşa hareketi var. E, bir sürü şehirde stadyum inşa ediliyor yeni stadyumlar bir kısmının muhtemel bir 2020 Avrupa Şampiyonası için Avrupa Futbol Şampiyonası için kullanılacağı söyleniyor ama e, mesela herhangi bir yani o şehirdekilerin belki onayı var mıdır yok mu, onu da bilmiyoruz ama şu yani yılda 20-25 gün kullanılacak geri kalan 340 gün bilemediniz 330 gün boş kalacak e, devasa yapıları para harcanmalı mı mesela böyle bir ortamda Emin de değilim ben. Yani bu ABD'de de tartışma konusu ki <gülüyor> e, şeyleri çok e, daha yoğun kullanan bir yapı var orada. Spor tesislerini daha iyi kullanan. E, orada bile tartışma konusu ki Türkiye'de biz şeyde kullanamıyoruz verimli. Evet burada tabii esas itibariyle dediğin çok önemli bir nokta altının çizilmesi lazım yani kamu kaynakları aslında seferber ediliyor halbuki bunu devlet büyük bir ali cenaplıkla yapmış gibi de gösteriyor kendini yani gerek başbakanın gerekse işte sporla ilgili bakanların filan konuşmalarından aldığımız şey işte bunu sizin güzel hatırınız için yapıyoruz tarzında bir. Sen, Hep de sizin paranızlar. E, o pek <gülüyor> o söylenmiyor. söylenmiyor. Tabii. O söylenmiyor yalnız. <gülüyor> Ve bir de bunun tabii çok farklı boyutlara ulaşacağını da hiç kimse düşünmüyor. Yani gerek Avrupa şampiyonasını gerekse de olimpiyatları lira e, talip olan bir ülkenin böylesine bir ceza karşısında e, hepsini elinden de kaçırması ihtimali de büyüyor herhalde değil mi? Aynen ki Avrupa Şampiyonası'nın tek odayı gibiydi Türkiye. Yani UEFA durumundan hoşlanmış hoş, hoş kalmadığı için süreci uzattı. Ee, son anda bir e, kelt ortaklığı çıktı. İşte Galli'ler, İskoç şehirlerinde. Ee, Olimpiyatlarda da 3 finalist şehirden biri İstanbul. Türkiye'nin en büyük şeyi. Yani iki tarafta da aslında Türkiye en iddialı. İşte iki üç ülkeden biri. iki büyük organizasyon alabilmek için ama belki nihai karar aşamasına geldiğinde Türk sporunun bulunduğu durum olumsuz etkileyecek. Yani orada karar verenleri. Ama bu olasılık da hiçbir şekilde bir yerde konuşulmuyor ya da ben görmedim rastlamadım. Televizyonda ya da gazetelerde bir hadde hesabı olmayan radyolarda televizyonlarda spor programlarında bu olasılık üzerinde konuşuluyor mu acaba? Şey için yazanlar oldu yani. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hatta UEFA'nın 2020 adalet sürecini uzatmasının Türkiye'deki ...sirke soruşturmasına bağlı olduğunu yazan oldu mesela. Hmm. Mehmet Emrikol gibi hani... Hmm. Evet. ...bu ülkenin vicdanlı spor yazarlarından biri olduğu için... ...tabii o... E, ...değinmeden geçmez. E, o yazdı mesela ama hani... E, ...belki Asya'da kişiden bahsediyoruz. E, olimpiyat... Yani ...bu durum olimpiyatları etkiler mi? Ona dair bir şey ben görmedim. E, hani... ...şey tarafından da... ...olimpiyat tarafından duymadım. Sadece şu var işte. iki organasyonla aynı yılda... ...çakışması pek mümkün değil yani ikisinden alamazsınız birini alırsınız ama belki şeyde gördüm Türk hükümeti tarafında gördüm böyle bir aşk yüzlülük var şey yani yaparız biz ne ki Gibi bir şey var ee, orada da şu taşı kullanıyor Türkiye iki organizasyon içinde hani pek olmadığı kadar şey var ee, rekabet <gülüyor> azlığı var i̇şte futbol için hani rakip yoktu Türkiye'nin olimpiyatta da sadece üç aday şehir talip olmamasını e, peki e, nasıl açıklıyoruz yani sonuçta e, bunların da bir maliyeti var herhalde yapan ülkelere tabii ki hele e, e, yani olimpiyat belirinizde muhtemelen e, İstanbul'un İstanbul'a sadece spor tesisi değil e, devam eden altyapı hamlelerini de geliştirmek anlamına geleceği için belki 10 milyar dolar belki daha fazla yani Hı. Hani böyle bir kaynak harcamaktan şey yapacak ülke değil herhalde 4 yıl olimpiyatlar için 40 milyar dolar harcadılar. Ee, Yunanistan'ın Atina olimpiyatları için harcadığı para 4 milyar deniyordu. Sonra işte hesaplarda bir takım oynamalar yani 5-6 milyar dolara çıktı söyleniyordu. Daha ciddi bütçeler söz konusu. Avrupa Şampiyonası için de zaten devam eden stadyum inşaatları var. Ee, bedava olmayacak tabi. <gülüyor> üstelik de pek çok ülke bu böylesine büyük organizasyonların altına giren ülkelerin de büyük kayıplarla zararla çıktıkları da bilinmeyen bir gerçek değil bildiğim kadarıyla. Evet zaten orada çok şey düşünmemiz lazım. Yani yaptığınız altyapı ve spor tesis yatırımının parasını çıkaramazsınız. İngiliz spor ekonomisti Simanski var. O da hep Dünya Kupalarına dair hesabını yapar. Hep şeyden ne? İşte Dünya Kupası organize ediyoruz. Turiz yağacak ülkeye para kazanacağız. Doğru olmadığını söyler. Yani e, şeye de bu işte futbol sever hareketinin e, yeni tesis inşaatının getirdiği ekonomik katkının gayri safi yurt içi hasıla üzerindeki katkısının çok ufak olduğunu söyler. Yani binde beş, pardon, ya binde 5, yüzde bir yüzde bir buçuk çok ufak şeylerdir katkılar olduğunu. Japonya 2002 Japonya dair hesap yapmıştık çok yani Japonya ekonomisinde çok ufak bir katkısı olduğu ortaya çıkmıştı onun hesaplanmasıyla e, ama şey oluyor işte, hani yeni spor testine kavuşmuş oluyorsunuz e, hele olimpiyat yaparsanız bir sürü spor dalında birinci sınıf tesisiniz oluyor yani sonra kendi ülke sporcularınız için bor yapacak alanlar yaratmış oluyorsunuz. Evet ama tabii... ...başka... ...çevreye... ...yani gezegene olan... ...etkileri de ayrı bir tartışma konusu olarak... ...hesaba katılmalı... ...yapılan yolların getireceği... ...başka şeyler filan. Neyse... ...artık o ayrıntılı uzun bir... ...tartışma konusu. Peki bu son olarak... ...şeyi sorayım bitti süremiz ama... E, ...ne zaman... ...Şike olayındaki karar... Ee, yani, bu fedasının soruşturması ise bugün tahkim kurulu, e, disiplin kurulu'nun kararlarına itaaflarıla dair kendi kararını verecek. Ya onaylayacak kararları, yani kişilere verilen cezalar vardı, 58. madde üzerinden. Evet. Ya onaylayacak ya kaldıracak. Hani tekrar disiplin kuruluna gönderirim. Doluş şeyi öyle bir hakkı var mı? zannetmiyorum. E, herhalde oradan sonra da bu efa olur. Mahkeme tarafında ise e, bu hafta mahkeme başkanının açıklaması vardı. E, çok uzatmayacağız. Temmuz'da bile karar verebiliriz demiş. Ee, savcı mütalaasına bağlı gibi açıklama yapmış. herhalde. Ya ya çarşamba günü. Ee, i̇şin adli tarafında da karar çıkacak gibi ama UEFA herhalde onu beklemez. Kendi kararını almak için. Ee, çünkü şey düşünecek onlar. Yani Avrupa Kupaları kura ne kadar evet. e, zaten mühlet koymuşlardı işte. Temmuz'un biri miydi? Üçü müydü? Yani Haziran sonunda işi bitirin diye. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu'na da millet vermişlerdi. Ee, e, geç öyle bir değil şimdi ama Ali tarafları çok uzamayacak gibi. Öyle anladım ben. Ee, hakim ikincinin sözlerinden. Evet pek yani pek spor konuşamadık ama ne yapalım? Bir daha seferin evet, içine. Yani dünyada halbuki şey devam ediyor. Gelecek hafta Avrupa şampiyonası başlayacak. 8 evet. gün sonra Polonya Ukrayna'da. ...tenis torusundan garosu devam ediyor. Hmm, dünya bunları konuşurken... Işte ...İtalya'da... ...İtalya bisikletörü sona erdi. Ee, NBA'de... E, ...yarı finaller var. Dünya bir yandan... ...şey konuşuyor, sağ tarafını konuşuyor... ...bizde durum başka maalesef. Evet öyle. Peki çok teşekkürler. İyi yayınlar. Alp Spor